992. konu, eşabın cömertlikleri, bir kadın Resulullah'a gelerek, ben şu elbiseyi Arapların en kerimine vermeyi niyet ettim, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber, o elbiseyi şu gence ver, dedi ve Said bin As'a işaret etti, bunun için de o tip elbiseye Said'i adı verildi, eşabın cömertliği ile ilgili birçok kıssalar, infak etmek, bahsinde geçmişti.